Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Ben bugün 27. pencereyi, pencereler isaresinin 33. sözden 27. pencereyi paylaşacağız inşallah. Allahu haliku <Sessizlik> kulli şey'in ve ala kulli şey'in vekil. Mealen bu ayet kerimede Allah'tır her şeyin yaratıcısı. Ve O'dur her şeye vekil olan, her şeyi de tasarruf eden, gözetleyen. Evet, Allah'tır her şeyi yaratan ve her şeyin üzerinde niyahban olan, sevk ve idare eden, yöneten O'dur. Evet, bu ayet-i kerimenin aynı zamanda ispatı ve kainat kitabında okunuşunu ifade ediyoruz. Yani Kur'an da Allah'ın kelamı, kainat da Allah'ın kitabı. Bu ikisi bir günü teyit ediyor. Ayet-i kerimenin ifade et, etmiş olduğu bu hakikati şimdi bu pencerede bu pencereden kainatta seyredeceğiz inşallah. Üstadın eteğine yapışıp onun peşinden. Kainatta esbab ve müsebebat görünen eşyaya bakıyoruz. Sebep ve sebeplerden hasıl olan sonuçlar gibi görünen şeylere bakıyoruz ve görüyoruz ki en ala bir sebep en adi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. En ala bir sebep, en adi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. Yani sebep diye e, iddiada bulunduğumuz bir şey, sonuç diye gözlemlediğimiz şeye güç yetiremiyor. Evet, demek esbab bir perdedir. Böyle bakıldığında o zaman zahiren öyle görünüyor. Aslında hiç de öyle değil. Yani sebepler sonucu doğurmuyor. Mesela Elmaya ağaç vermiyor, buzayı inek vermiyor. Zahirin öyle de görünse ağacı yaratan başka evde ifade ettiği gibi üstadın ucundaki meyveyi de yaratıyor. İneği yaratan karnındaki buzayı da yaratıyor. İneği yaratan o buzağına ihtiyacı olan sütü de memeler el yaratıyor. Yoksa sebepler sonuçlara hükmedecek. O sonuçları taşıyabilecek kudretten, ilimden, şuurdan uzaklar. Böyle baktığımızda o zaman sebep ve sonuç zahirendir. Evet, Çok yakın da görünseler, bitişik de görünseler aralarında bir dünya mesafe var. İstat i̇şte bunu bir yerde ufukta bakıldığında mesela ay ya da güneş ufka yakın gibi görünüyor. Sanki oraya gitseniz tutabileceksinizmiş gibi ama aralarında ne kadar büyük mesafeler var. Dolayısıyla bu görünürdeki yakınlık aklen bakıldığında çok uzaklığa İşte Sebeplerle sonuçlar arasında böylesine uzak bir mesafe var aslında. Niye? Çünkü o sebepler o muhteşem sonuçları doğuracak e, mahiyetten çok uzaklar. Demek esbab bir perdedir. Sebep-sonuç ilişkisi dediğimiz şey aslında zahiri, aldatıcı, bir görünümden ibaret o kadar. Demek esbab bir perdedir, müsebbepleri yapan başkadır. Üstad Hazretleri bunu kainat 55 lisan da Allah'a anlatıyor diye mesleğimi de anlatırken ifade ediyor. Aciz lisanı. Yani aciz bir şey, onun yapamayacağı bir şeyle karşımıza çıkıyorsa bunu o yapmamıştır deriz. Mesela 3-5 yaşındaki bir çocuğun elinde muhteşem bir yağlı tablo görsek... Çocuğun acizliği bize haykırır ki bu tabloyu yapmamıştır. Birisi yapıp eline tutuşturmuştur. Biz onun elinde görsek bile inanmayız ki bunu o yapmıştır. Niye? Çünkü bir tarafa haykırıyor. Bunu ben yapmadım, yapamam. Ne fırçayı tutabilirim, ne öyle bir sanata sahip olabilirim şeklinde. İşte Kenya'ya baktığımızda da böyle. Çok aciz şeylerin elinde mucizevi sonuçlar kendisini gösteriyor. İşte akıl yeterli tetkik ettiğinde ha, bu sonuçlar bu sebeplerden hasıl olamazlar demek durumunda kalıyor. Mesela hadsiz masnuattan yalnız cüz'i bir misal olarak insan başı içinde bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvve-i hafızaya bakıyoruz. Evet. Çok şeyler var. Bu, hafıza diye bir nimet var severmiş olan. Anlamaktan bile aciz olduğumuz bir nimet. Sadece yorumlar yapılabiliyor üzerinde. İnsanın beyninde küçücük bir alanla ilişkilendiriliyor hafıza dediğimiz şey. Görüyoruz ki öyle bir cami kitap, belki kütüphane hükmündedir. Bir kitap ama cami, Şimdi çok şeyi bulunduran, barındıran, koleksiyon gibi adeta bir kitap. Belki kütüphane hükmündedir ki bütün sergüzeşti hayatı içinde karıştırılmaksızın yazılıyor. Evet. Sen ne yaşamışsa her şey kaydediliyor. Hiçbir şey atlanmaksızın ve karıştırılmaksızın. Biz zaman zaman unutuyoruz bazı şeyleri hatırlayamıyoruz. Şimdi hatırl şimdi hatırlayamadığımız bir şeyi birkaç gün sonra hatırlayabiliyoruz. Bir arkadaşımızın ismini şimdi hatırlayamıyoruz. Yarım saat sonra aklımıza gelebiliyor. Bu şu demektir: aslında her şey kayıtlı, her şey arşivde. Biz bazen arşivden çıkarmakta zorlanıyoruz. Buna unutkanlık diyoruz. Aslında hiçbir şey unutulmuyor. Özellikle psikiyatride, özellikle hipnozla uğraşanlar bunu çok iyi bilirler. Hastayı uyutup, ta çocukluğuna kadar götürüp, şimdi hiç hatırlamadığı birçok hadiseyi detayıyla anlatmaları istendiğinde bunu bütün detayıyla anlatabiliyorlar. Abi uyandırsanız hatırlamıyor bile. Demek ki öyle muhteşem bir arşiv, bir kütüphane ki hafızamız, ne var ne yok yaşadığımız, kendi yaşadığımız ya da şahit olduğumuz olayların hepsi inceden ince kaydedilmiş, hiçbir şey karıştırılmadan. Evet. Acaba bu mucize kudrete hangi sebep gösterilebilir? Şimdi bu nasıl izah edilebilir bir durum? Telafifi dimariye mi? Yani lif lif olmuş e, beyindeki sinir e, demetleri mi? Birbirine girmiş, iç içe girmiş sinir demetleri mi? Basit, şuursuz hüceyrat zerreleri mi? Ya da işte hücre dediğimiz maddi şeyler mi? Bunlar nasıl o kadar hatıraları kaydediyor? Hatta korkularıyla acılarıyla, heyecanlarıyla şuurumuzun önüne serebiliyorlar. Bunlar izah edilebilmiş şeyler değil. Tesadüf rüzgarları mı? Yani rastgele olacak şeyler mi bunlar? Hayır. Her şey bir matematik katiyetinde işlenmiş, ahşivlenmiş. Halbuki o mucizeyi sanat, öyle bir zatın sanatı olabilir ki, beşerin haşirde neşredilecek bir edilecek? büyük defter amalinden muhasebe vaktinde hatıra getirilecek ve işlediği her fiiller yazıldığını bildirmek için bir küçük senet istinsah edip yazıp aklının eline verecek bir saniye hakimin sanatı olabilir. Üstad i̇şte burada iki mevzuyu birbirine girift bir şekilde ele alıyor. Hem nasıl bir kudretin bunu yapabileceğini, sıradan bir kudret olamayacağını, öyle bir kudret ancak işte insanı var eden bu kainatı da insana göre dizayn eden bir yaratıcı hatta insan öldükten sonra insanı yeniden diriltip yeniden ona başka bir alemde hayat verecek olan bir kudrete ancak bu mahsustur diyor bir yandan nasıl bir kudret gerektiriyor böyle bir hafızayı yaratabilmek için diğer yandan da bu hafızanın yaratılış hikmetini vurgulamış oluyor Niçin bu hafıza verilmiş? Şunu bil ki her şey kaydediliyor. İnceden inceye. Boşuna da kaydedilmiyor. Dolayısıyla bu kadar kayıt insanın yeniden e, hayata kavuşturulup yaşadıklarının teker teker hesabının sorulacağı ve ona göre yargılanıp mükafat ya da ceza alacağı ve ona göre bir farklı hayat yolculuğuna devam edeceği anlamına geliyor. Yani cennet ve cehennem hayatı tarzında. Üstad i̇şte bunun ikisini birden vurgulamış oluyor. Evet. Hafızamız bize niye verilmiş? Ahirette itirazımız olmasın diye. Çünkü bize, biz yeteceğiz orada. Ayrıca bizi başka bir hesap çekiciye bile ihtiyaç yok. Defterin sana yeter deneyecek. Çünkü her şeyi yaşamışız ve her şey bizzat bizde derc edilmiş. Hiçbir şey itiraz yeri kalmayacak. Bunu da ifade etmiş oluyor. Yani demek ki böyle muhteşem bir kudret seni var etti ve sen sıradan biri değilsin. Sana böyle muhteşem kabiliyetler ihsan etti. Bunlardan birisi hafızadır. Hafızamız olması hayat nasıl yaşanırdı ki? Diğer taraftan bu hafıza Allah'ın muhteşem kayıtlarını gösteriyor. Oradan bir verilmiş bize. Ta ki bilelim ki her şey kayıt altında. Kameralar bize dönük. Her halimiz ve hareketimiz kaydediliyor. Kaydediliyorsa bu kayıtlar boşuna yapılmıyor. Ona göre ebedi bir surette mükafat ve cezaya muhatap olacağız. İşte beşerin kuvveti hafızasına misal olarak... Bütün yumurtaları, çekirdekleri, tohumları kıyas et. Ve bu cami, küçücük mucizelere, sayır müsebebatı da kıyas et. Şimdi bu bir tohum yine, hafıza. Ağacın hafızası. Ağaçta ne varsa, bütün hususiyetleriyle ince ince kaydediliyor. Ne kadar iyi kaydedildiğini bir sonraki baharda o çekirdekten çıkan ağaçla, başakla görüyoruz. Evet. Böyle bir kayıt nasıl yapılabilir? Yani ağacın nesi var nesi yoksa her şeyi kayıt altında. Bir yumurtada da bir hayvanın nesi var nesi yoksa her şey ince bir kayıt altında bir yazılımla çekirdeğinde tohumunda muhafaza ediliyor. Yani böyle muhteşem bir yazılımı bir oduna verebilir miyiz? Evet. De aptal bir hayvana verebilir miyiz? Dolayısıyla sebep ve sonuç arasındaki bu Uzaklık bize gösteriyor ki sebepler sadece zahiridir. Her şeyin arkasında işleyen kudreti sonsuz, ilmi sonsuz, hikmeti sonsuz bir zat var. Çünkü hangi müsebbebe veya masnu'a baksak, hangi sonuca ya da sanatlı yaratığa baksak, o derece harika bir sanat var ki, değil onun adi, basit sebebi, belki bütün esbab toplansa ona karşı ishar ad verecekler değil bir üçü beşi tamamı bir araya gelse bunu yapamayız diyecekler. Mesela büyük bir sebep zannedilen güneşi yani işte bazıları tatmışlar bile güneşi. Evet büyük bir sebep zannedilen güneşi ihtiyarlı şuursuz farz, farz ederek yani bir seçmek e, kabiliyeti var iradesi var şuuru var farz etsek ona denilse bir sineğin vücudunu yapabilir misin? Elbette diyecek ki Halık'ımın ihsanıyla dükkanımda ziya, renkler, hararet çok. Fakat sineğin vücudunda göz, kulak, hayat gibi öyle şeyler var ki ne benim dükkanımda bulunur ve ne de benim iktidarım dahilindedir. Evet, hayat denen hadise başlı başına muhteşem bir mucize. Değil hayatı yapabilmek, hayatın anlaşılması bile tanımlanması bile çok ciddi bir problem arz ediyor. Hayata takılan muhteşem cihazlar var. Yine taklit mümkün olmuyor. Bir göz, bir kulak, bir hayat. Evet. Dolayısıyla sebep dediğimiz bunların arkasında işte bir şekilde bir dalgalanmalar, bir ısı, enerji vesaire gibi saydığımız şeylerin hiçbirinde ne hayat var. Bir de hayatın içine takılmış olan bir sürü mucizevi cihazatı yapacak bir program ortaya koyabilecek ilim, irade var. Hiçbiri yok. Hesap yok, kitap yok, denge yok, kontrol yok. Dolayısıyla bunlardan hiçbir şey hasıl olmaz. Evet. Kendilerinde olmayan bir şeyi veremezler. Cansız maddelerden can beklenemez. Cahil maddelerden ilim beklenemez program beklenemez. Hem nasıl ki, bir de şunu özellikle vurgulamak lazım. Burada verilen misal çok özel. Bir sineğin vücudu. Bunu ayet-i kerimeden hareketle anlatıyor Bediüzzaman Zaman Hazretleri. Ayet-i kerime şu, اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُ ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُ Evet. Allah'tan başka çağırdığınız güç, kuvvet, tesir atfettiğiniz ne varsa, hepsi bir araya da gelseler bir sineği bile yaratamazlar diye meydan okuyor. Sinek bizim için hakir, sıradan yani e, çok rahatlıkla öldürülebilecek, zehirlenebilecek, milyonlarca birine telef edilebilecek bir şey ama bütün teknoloji bir araya gelse bir sineğin taklidini yapamıyor. Değil sineğin kanadının bile taklidi mümkün değil. Onun için e, Yunus Emre'nin ifadesiyle bir sineğin kanadını 40 kavmaya yüklediler, Çekemedi. Kaldı öyle yazılı ifadesi kullanılıyor. Demek ki kainatta en hakir, en basit gördüğümüz şeyler bile muhteşem mucizeler. Taklidi mümkün değil. Dolayısıyla basit sebeplere, şuursuz, akılsız sebeplere böyle muhteşem sonuçlar atfedilemez. Hem nasıl ki müsebbepteki harika sanat ve tezyinat esbabı azledip, Müsbibüle sebap olan vacibüle vücud'a işaret ederek ve ile yurcelerini külük sırrınca ona teslimi umur eder. Evet. İşte muhteşem sanat harikalarına bakıp bunlar nereden çıktığına da nazar ettiğimizde hemen arkasında sebeplerin arkasında iş gören varlığı olmazsa olmaz olmaz Cenab-ı Hak'ı aklımıza zihnimize zorunlu olarak getiriyor. Ve bütün işler varı ona dayanır. Ayet-i Kerimesi'nin ifadesi zihnimize. Kainat çapında kazınmış oluyor. Öyle de müsebbabata takılan neticeler, gayeler, faideler, bilme perde-i esbab arkasında bir Rabb-i Kerim'in, bir Hakim-i Rahim'in işleri olduğunu gösterir. Evet. İşte sebeplere takılmış olan müthiş gayeler var. Müthiş sonuçlar ihsan ediliyor. Yani bir ağacın çiçeği boşuna değil, yaprak Hatta hiçbir şeyi rastgele değil. Hele meyvesindeki o tat, koku ve içerisinde takılan onca nimet hayatı besleyecek anlamda hepsi teker teker düşünüldüğünde hepsi müthiş bir programın ince bir hesabın sonucu olduğu rahatlıkla anlaşılabiliyor. İşte bunlara takılan bu gayeler, faydalar çok açıkça perde-i arkasında bir Rabb-i Kerim'in, akılsız sebeplerin arkasında demek akıllı bir, Dolayısıyla bizi acımayı bilmeyen bir e, maddenin arkasında bizi acıyan, bizim ihtiyaçlarımızı hesabat katan Rab ve Kerim ünvanı arkasında Rabbimizi görüyoruz. Demek ki bize el bebek gül bebek bakıyor, bizi terbiye ediyor, bütün ihtiyaçlarımızı görüyor. Hayatı vermiş, hayata ne lazımsa veriyor. Rab ve Kerim unvanları içinde Cenab-ı Hakk'ı tanıyoruz kâinize baktığımızda. Yine o faydalı, gayeli e, sonuçlara baktığımızda bir Hakim-i Rahim'in işleri olduğunu gösterir. Hakimdir Cenab-ı Hak, abes iş yapmaz. Fazlalık göremezsiniz kainatta. Her şeyin mutlaka bir faydası vardır. Bilmiyorsak cehaletimizdendir. Zamanla, zaman geçtikçe e, insanların bilgi seviyeleri yükseldikçe teleskoplarıyla ya da mikroskoplarıyla buradaki faydaları keşfediyorlar. Evet. Halbuki görüyoruz vücuda gelen her mahluk bir gaye değil. Belki çok gayeleri, çok faydeleri, çok hikmetleri takip ederek vücuda geliyor. Evet. Yani bir insan vücuduna baktığımızda o kadar çok cihazat var. Her bir cihazın çok önemli vazifeleri var. Çok önemli dengeler tutturulmuş. Bunların hiçbiri rastgele değil. Binlerce gaye iç içe geçmiş. Hayatımızın devamı için. Evet. Demek ki bu gayeleri takip etmek bu aklıdaki muhteşem bir hikmeti gösteriyor. Demek bir rabb Hakim ve Kerim o şeyleri yapıp gönderiyor. O faydaları onlara gayeyi vücut yapıyor. Mesela yağmur geliyor, yağmur zahiren intaj eden esbab, hayvanatı düşünüp onlara acıyıp merhamet etmekten ne kadar uzak olduğu malumdur. Burada şunu da vurgulamak lazım. Yani bilimler yağmurun mesela her şeyde olduğu gibi, kendi alanında mesela yağmurla ilgilenen bir bilim. Yağmurun nasıl yağdığına dair müşahedelerini ortaya koyuyor. Yani Cenab-ı sanatını ve bu sanatı nasıl icra ettiğini ortaya koyuyor. Cenab-ı Hakk'ın kanun adeti böyle. Dolayısıyla bu kanunu, kanun bunun tasvirinden ibarettir. Tarifinden, tanımından ibarettir. Fakat bu sistemin nasıl da böyle incecik kurulduğu, İçilemez su halindeki denizlerin nasıl bir tasfiyeden geçirilip böyle boğazımızdan lıkır lıkır geçen ve mahlukata hayat veren bir sistem içerisinde nasıl imdadımıza gönderildiği muhteşem bir şey. Çünkü yağmur olmasa perişan oluyoruz, yağmur dualarına çıkılıyor. Gelmese hayat bitecek. Evet, asırlardır yağmur yağıyor ve ne de güzel yağıyor. İnsan bunları düşündüğünde yağmurun arkasında kendisini bütün açıklığıyla gösteren bir rahmeti görüyoruz. Çünkü yağmur sadece muhteşem bir düzen içerisinde programı istinad etmiyor. Aynı zamanda bizi seven, bize itina gösteren, bize acıyan, bize merhamet eden bir mana da ders veriyor. Demek, mesela yağmur geliyor, yağmur zahiren intihac eden, esbab hayvanatı düşünüp onlara merhamet etmekten ne kadar uzak olduğu malumdur. Demek hayvanatı halk eden ve rızıklarını taahhüt eden bir halik Rahim'in hikmetiyle imdada gönderiliyor. Cenab-ı Hak hayatı vermiş. Hayata ne lazımsa verecek ya. Çünkü hayatın hakkı bu. Dolayısıyla ancak o bunu gönderiyordur. Hatta yağmura rahmet deniliyor. Yani o kadar arkasında rahmet aşikar ki artık yağmur Tabirini kullanmak hafif kalıyor. Evet. Rahmet deniliyor. Çünkü çok asar rahmet ve faydaları tazamun ettiğinden yani o kadar rahmet eseri ki o kadar çok faydaları peş peşe sağlıyor ki güya yağmur şeklinde rahmet tecessüm etmiş. Yani sanki rahmet cisimleşmiş takattır etmiş sanki süzülmüş damla damla katre katre geliyor. Hem bütün mahlukatın yüzüne tebessüm eden, bütün zinetli nebatat ve hayvanattaki tezinat ve gösterişler, bil ve daha perde-i gayb arkasında bu süslü ve güzel sanatlar ile kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bildirmek isteyen bir zat-ı Zülcelal'in vücubu vücuduna ve vahdetine delalet ederler. Üstad bize birkaç örnek verdi. Bunlara baktığımızda bütün sebep-sonuç zinciri şeklinde görülen şeylerde arada bu kadar mesafenin olması... O sebeplerin o sonuçları dünyada inanılmaz, meydana getirmesi düşünülemez olması arkasındaki cenab-ı hak'ı gösteriyor. Bütün sebep ve sonuçları bu gözle bakıp teftiş ettiğimizde bu manayı görüyoruz. Demek ki bu kadar muhteşem icraatı yapan bu icraatı ile kendini göstermek, tanıttırmak istiyoruz. Muhteşem sanatlarla gözlerimizi kamaştıran kendisini sevdirmek istiyor. Diğer taraftan mahlukatını bu kadar şefkatle muamele eden, evet, bizi sevdiğini de gösteriyor. Demek ki kâinete baktığımızda kendini tanıttırmak, sevdirmek isteyen bir mana görüyoruz. Demek eşyadaki süslü vaziyetler, gösterişli keyfiyetler, tanıttırmak ve sevdirmek sıfatlarını katiyen de helalet eder. Yani bu kaçınılmaz bir şekilde akla geliyor. Sevdirmek ve tanıttırmak sıfatları ise bil bir daha vedut ve maruf bir sani kaderin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet eder. Demek ki perde arkasında muhteşem bir kudret var. Evet. Bütün kainatı tekbir elden muhteşem bir gaye için sevk ve idare ediyor. Ortaya koyduğu o müthiş e, performansla Büyüklüğünü, ihtişamını bize ders veriyor. Diğer taraftan bize olan sevgisini, sanatını olan sevgisini bize ders vermiş oluyor. O kudreti sonsuzu, o varlığı olmazsa olmazı bize ifade ediyor. Şimdi söz buraya kadar gelmişken, Üstad başta bir şey söylemişti. En büyük bir sebep, en küçük bir müsebbebe gücü yetmiyor. Burada güneşi e örnek verdi. Bir başka yerde de üstad, insana örnek veriyor. Onu okuyalım, Katri Risalesi'nde. Ve kez esbab içerisinde en eşref, en kuvvetli bir ihtiyar sahibi insan iken, efal ihtiyariye namıyla kendine mal zannettiği efalin, ekil şürp gibi en adi bir fiilin husulünde yüz yüzünden ancak bir cüz'i insana aittir. Yani şu renkülli, akıl fikir sahibi görünür alemde. insanın daha güçlü, kuvvetli bir varlık yok. Zihinsel olarak evet fakat insan kendini ne kadar biliyor kendisini kendine kadar görüyor insan zaten istemsiz denilen gayri ihtiyari denilen bir sürü filler var bunların haberimiz bile olmuyor karaciğerimize kaç bin tane reaksiyon bir anda ciharyan ediyor şu anda hücrelerimize neler dönüyor bilmiyoruz evet onlar hadi bir yana bıraktık onları insanın ihtiyarı dediği yani Bilerek, isteyerek yaptığı şeyler, yemek içmek gibi. Lokmayı ağzımıza koyduktan sonra başına neler geliyor? Nasıl hayatı inkılab ediyor? Karaciğerde, bağırsaklarda ne muamelelere tabi tutuluyor? Kandan nasıl hücrelere dağılıyor, hücrelere nasıl giriyor? Orada nasıl işlemlerle enerjiye inkılab ediyor, hayat devam ediyor. Bunu yüz yüzünden ancak bir yüzü. Yani çok minicik bir parçası bizim bize ait bizim seçimimize ait gerisi değil sadece ağzımıza koyana kadar koyduktan sonra gidiyor insan bu ve keza insanın elindeki ihtiyar pek dardır havasının en genişi hayal olduğu halde o hayal akıl ve aklın semerlerden ihat edemez yani hayal ölçüsüzce e, geniş bir şey insan her şeyi hayal edebilir ama aklın aklı hayal edemiyor aklın semerlerden hayal edemiyor anlayamıyor Az önce okuduğumuz gibi hayalin, hayal hafızayı da e, bütünle kavrayamıyor. Evet. Bunlar bu kadar büyük iken nasıl daire ihtiyarını idrak edip onlarla iftihar ediyoruz? Evet. Yani bu dersin bir sonucu da o zaten yani, sebepler sonuçları doğramadığı için sebep sonuçlarla övünemezlerdi. de. İnsan için de aynı şey geçerli. İnsan da kendisinden kendisinde görülen bu muhteşem sıfatlara sahiplik dava demediği için bunun sonuçlarıyla da övünemez. Yani bir ağaç meyvesiyle övünemediği gibi, çünkü kendisi yapmıyor. Ağacı yapamıyor, meyveyi de yapıyor. Bir inek memesinden sudur eden sütü kendisi yapmadığı gibi kendisini yapan sütü de yapıyor. Çünkü onunla övünemez de. İşte insan da kendisine takılan bunca cihazatın sahibi değil. Onların işleticisi yöneticisi de değil insan. Ne böyleyken kendisinden hasıl olan bazı şeyler iftihar edip hatta bazılarına bu yüzden tepeden bakan bir insan akılsızlık ediyordur. Kainattaki bu hadiseleri okuyamıyordur. Buradan çıkan bir sonuç da o. Biz bizden hasıl olan harikalara güvenemeyiz. Onlar için sadece şükretmemiz gerekir. Bizi yaratan bizde o fiilleri de yaratıyor. Evet. Ve keza şuuri olmaksızın senin lehinde ve aleyhinde çok fiiller cereyan etmektedir. O fiiller şuuri oldukları halde şuurun taluk etmediğinden sabit olur ki. Yani Karaceli yüzlerce binlerce fonksiyon icra ediliyor. Biz onların çoğunu bilmiyoruz. Ama muhteşem bir program dahilinde bu işler yürüdüğü belli ki en küçük bir aksaklık hastalık olarak tezahür ediyor. Demek ki vücudumuza birçok hadiseler dönüyor. Biz onların farkında değiliz. Ama birisi onların farkında onlar çok muhteşem bir disiplin içerisinde sevk idare ediyor. Benim şuurum taallük etmiyor. Demek ki bir şuur onun her şeyini her an takip ediyor ki hayat devam ediyor. O fiiller şuuru oldukları halde şuurun taallük etmediğinden sabit olur ki o fiillerin faili bir saniyizli şuurdur. Ne sen failsin ve senin esbabın. Bina neyiz malikiyet davasından vazgeç. İnsan kendisi ben bu bu beden benim demekten vazgeçmesi lazım. Kendini mehasin ve kemalata mastar olduğunu zannetme. Burası son derece önemli çünkü insan gerçek iman, tevhid makamında bir iman. İnsanın hiçbir şeyi sahiplenmemesine gerektiği Bütün tesiri Cenab-ı Hakk'a veriyor. Dolayısıyla insanda mutlak mütevazilik, mahfiyet meydana getirmesi lazım. Bu olmuyorsa tevhid konusunda çok ciddi problemlerimiz var demektir. Bunun için insanın rehabilitasyona ihtiyacı vardır. Söz buraya kadar gelmişken son günlerde gündemi ciddi bir şekilde işgal eden ve bu konuya belki en önemli örnek teşkil edebilecek bir yanlış, hata, bir duruş var. Onunla bu konuyu bağlamak istiyorum. Son zamanlarda özellikle kürtajla alakalı bir tartışma var. Birisi şöyle bir ifade kullanıyor. ''Kime ne? Bu beden benim, bu rahim benim.'' ben dilediğimi yaparım şeklinde bir ifade kullanıyor. Bunun e, iman e, taşıyan bir insandan sadır olmayacağı çok açık. Bu dersin ifadesi olarak da bakıldığında kime ne kürtaj yaptırırım derken aslında iç içe baktığımızda çok ciddi bir akıl fukaralığını görüyoruz, imandan ciddi uzaklığı görüyoruz bir anlamda. Şöyle görüyoruz, yani kürtaj yapma ihtiyacı duyuyorsa demek ki istenmeyen bir gebeliği var. İstemese de karnında büyüyen veya yönetemediği bir süreç var. Bu nedir? Demek ki insan neredeyse bir tarla gibi. Tarla atılan tohumdan ne kadar habersizse, insan da rahmine düşen bir tohumdan o kadar habersiz oluyor. Birçok zaman yönetemiyoruz. Sadece seyrediyoruz. Birçok insan hamileliğini sonradan fark ediyoruz. Halbuki yaklaşık 28. gün insanın kalbi atmaya başlıyor anne karnında. İnsan bundan haberi olmuyor. Aylar sonra haber oluyor. Demek ki hiç haber olmayan bu e, icraatı ben yapıyorum diyebilir mi bir insan? Vücudunda cereyan eden olaydan bu kadar habersiz olan bir insan nasıl buna sahip çıkabilir? Elbette çıkamaz. Bu son derece önemli bir nokta. Dolayısıyla insanın bu bedene malikiyet, sahiplik davasından vazgeçmesi lazım. Bu zaten başlı başına bir sapmadır. Bizi biz yapmadık, bizi biz idare etmiyoruz. Bizi yaratan, bizi bunca cihazatla donatan ve sonra bu cihazların bütün bakım ve yönetimini bizzat kendisi yapan Cenab-ı Hak'tır. Onun mülkünü gasp etmek anlamında, gasp etmemiz mümkün değil ama zihinsel olarak, sanal olarak gasp etmiş durumunda olmak çok ciddi bir hata. Evet. Dolayısıyla bu tartışmanın e, hiçbir tarafına bir mümin duramaz. Durmamalı. İnsan bedenine maliket dava edemez. Bu beden senin değilse o zaman bedeni verenin istediği istikamette kullanman lazım. Yani Cenab-ı Hak senin olsun Ali istediğin gibi kullan diye de vermemiş bu bedeni bize. Cenab-ı Hak bize bu bedeni vermiş. Kullanma izni vermiş. Bir başka yedeki ifadesiyle ibahedir bu beden sana. Mübah kılınmış. Yani izin verilmiş temlik değil yani senin mülkün olsun diye verilmemiş. Böyle olsaydı biz bu vücudu idare edemezdik. Bu yüzden insanın böyle bir davada bulması akla zarar bir durum. Diğer taraftan yani benimdir dediğinde bütün o icraata da sahip çıkması lazım ama işte habersiz istenmeyen bir gebelik istenmeyen bir çocuk vücudunda Demek ki burada itiraf da var aslında bir anlamda. Demek ki ben bunu hükmedemiyorum, yönetemiyorum ifadesi var. Dolayısıyla aynı cümle içerisinde çok ciddi bir e, çelişki söz konusu. Bu veçiliyle bunu ifade etmek gerekti. Şimdi şöyle de baktığımızda, şimdi insanın e, kainat içerisinde en şuur, külli, varlık olduğunu düşünüyoruz. İnsan demek ki vücudun dolup bitenden habersiz, karnındaki ceninden, Bebekten habersiz. Ve onlara hüküm edemiyor. Mesela çok zaman da bu kürtajın temel sebeplerinden bir tanesi bazı ülkelerde Çin'de ve Hindistan'da bu çok daha yaygın olarak bulunuyor. Eğer kız çocuk olduğu teşhis edilirse o zaman kürtaja gidiyorlar. Demek ki kızlığın erkekliğini bile tayin edemiyor. Ki bunu düşürtüp yeniden hamilelik e bakalım hangisi olacak. Yine hiçbir hükmü yok. Yine deneme tarzında bir şey oluyor. Bunlar gösteriyor ki insan bu konuda son derece denetimden, kontrolden uzaktır. Böyle baktığımız insan kendine hakim değilse mesela bir inek karnındaki buzaya ne kadar hakim olabilir? Onu bilip yönetebilir ki aptal hayvan tren rayına giriyor karşıdan trenin geldiğini göre ezilip gidiyor. Evet. İnsan kendine hakim değilse bir inek kendisine hakim olamaz. Peki bir inek kendisine hakim olamazsa Mesela, bir çiçek kendisine hakim olabilir mi? O da muhteşem, ya bir ağaç diyelim, kendisine hakim olabilir mi? O muhteşem yapraklar, çiçekler, meyveler veriyor. O da onun yavrusu, hakim olamaz. Peki bir toprağın bağrında yeşeren bir başak, evet, toprak ona hakim olabilir mi? Hayır. Demek ki, tarla tohumda ne kadar habersizse, ağaç da ucundaki meyvesinden o kadar habersiz, bir hayvan da, bir insan da, rahminde şekillenen yavrudan o kadar habersizdir. Dolayısıyla insanın malikiyet davası yanlıştır. Malikiyet davası ile Cenab-ı Hakk'ın mülkünü gasp etmektedir. Bu çok ciddi bir hatadır. Buna da şirktir. Şirk de affedilmez ilan edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Tekrar konumuzu noktalamak üzere dönelim. El hasıl diye Üstad bir hülasa veriyor. Sebep gayet adi. Sıradan. Aciz. Ve ona istinad edilen müsebbep ise gayet sanatlı ve kıymetli olduğundan sebebi azleder. Sebeple sonuç arasındaki bu ilişkisizlik sebep ve sonuç bağını ortadan kaldırır. Hem müsebbebin gayesi faydesi dahi cahil ve camit olan esbabı ortadan atar. Yani esbab dediğimiz şuursuz şeyler, şuurlu işler yapamazlar, programlı işler yapamazlar. Ortada programlı bir gaye var, fayda var. Bunun üzerine her şey dizayn edilmiş. Ha, demek ki şuursuz esbabın işi değil bu. Bir saniye hakimin eline teslim eder. Bazen bu kainat çapındaki bu bakışımız, görüşümüz her şeyi alıp bütün iplerin ucunu saniye hakime, her şeyi hikmetle yapan muhteşem sanatkar olan Cenab-ı Hakk'a teslim ediyor. Başka türlü akıl dinginleşemiyor, huzur bulamıyor. Yoksa bu soru cevapsız kalmış oluyor. Aklın namusu da bu soruyu cevapsız bırakmamaktır. Hem müsebbebin yüzündeki tezinat ve maharetler kendi kudretini ziyşurlara bildirmek isteyen ve kendini sevdirmek arzu eden bir saniye hakime işaret eder. Yine baktığımızda bu sonucu net olarak görebiliyoruz. Her şey o kadar güzel, o kadar muhteşem, o kadar sanatlı yaratan birisi kendini bu sanatlarıyla anlatmak istiyor ve kendini bu güzelliklerle sevdirmek istiyor öyle bir sani hakim her şeyin hikmeti yapan bir sanatkarı anlatıyoruz. Bütün kainat bütün detaylarıyla. Ey esbab perest biçare, işte sebeplere tesir veren, hatta da kendisi de sebep oldun, kendisine de tesir veren diyebiliriz. Biçare. Bu üç mühim hakikati neyle izah edebilirsin? Sen nasıl kendini kandırabilirsin? Aklın varsa esbab perdesini yırt. Vahdehu la şerike O birdir, şerik yoktur de. Hadsiz evhamdan kurtul. Böyle kuruntuvari düşüncelerden kurtul. Aklın e, bu hakikati teslim etsin. diye da bizi akla davet etmiş oluyor bu pencereyle. Cenab-ı Hak bizi bize verdiği nimetlerin farkında olan ve bunlar için gurur ve kibire düşmeyip Cenab-ı Hak'a karşı şükür ve minnettarlı, şükran ve minnettarlığı artan kullarından eylesin. Lillahi Teala El-Fatiha.